Buruç Suresi Necm 47 Kur'an ayetlerini öğrenmiş iyi hesap bilenleri, ölüm anını, değişime, yıkıma uğratılan toplumların kalıntılarını ve bunları gözlemleyenleri kanıt gösteririm ki, Rabbinin kız kıvrak yakalaması gerçekten çok şiddetlidir. Kesinlikle ilk yaratan, sonra öldürüp yeniden yaratan yalnızca O'dur. Ve O, çok bağışlayandır, çok sevendir, en büyük tahtın sahibidir, ikramı çok olandır, gilediğini en ileri derecede yapandır. Necm 48 O orduların Firavun ve Semud'un haberi sana geldi mi? Elbette ki geldi. Uhtudun şiddetli tutuşturulmuş ateşin ashabı öldürüldü. Hani onlar onun üzerine oturmuşlar ve inananlara yaptıklarına tanık idiler? Müminleri cezalandırmalarının sebebi de onların yalnız çok güçlü, övgüye layık, göklerin ve yerin hükümranlığı kendisinin olan ve her şeye tanık olan Allah'a inanmalarından başka bir şey değildi. Necm 49 Şüphesiz ki inanan erkek ve kadınları ateşlerde işkence edip sonra da tövbe etmeyenler için cehennem azabı vardır. Yangın azabı da onlar içindir. Kesinlikle inanan ve düzeltmeye yönelik işler yapanlar için altından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte bu büyük kurtuluştur. Fakat o kafirler, Allah'ın ilahlığını ve Rabbini bilerek reddeden o kimseler, Hala bir yalanlama içindedirler. Oysa Allah onları arkalarından kuşatıcıdır. Aksine o korunmuş levhada şerefli bir Kur'an'dır.